Bilmiyor değiliz. Bütün kiliseler bize karşı. Bir yere varmayı çok isteyen bir yürek ölümsüze yan çizer. Bütün kiliselerde ister tanrısal ister siyasal olsunlar ölümsüze göz dikerler. Mutluluk ve cesaret, gündelik ya da adalet onlar için ikinci derecede amaçlardır. Getirdikleri bir öğretidir. Buna katılmak gerekir. Ama benim fikirlerle ya da ölümsüzle işim yok. Kendi boyuma göre dar gerçeklere dokunabilir elim. Onlardan ayrılamam. İşte bunun için hiçbir şey kuramazsınız benim üzerime. Fatih'in hiçbir şeyi sürekli değildir. Öğretileri bile. Ne olursa olsun, bütün bunların sonunda ölüm var. Bunu biliyoruz. Her şeyi bitirdiğini de biliyoruz. Avrupa'yı kaplayan, içimizden bazılarının hiç aklından çıkmayan mezarlıklar işte bunun için çirkin. Yalnız sevilen güzelleştirilir, ölümse bizi tiksindirir, bıktırır, onun da fethedilmesi gerekir. Kararaların sonuncusu veba, vebadan boşalmış Padova'da tutsak kalmış, Venediklilerce kuşatılmış durumda sarayın salonlarında uluyarak dolaşıyorlardı. Şeytana sesleniyor, ondan ölümü istiyordu. Onu aşmanın bir başka biçimiydi bu. Ölümün saygı gördüğünü sandığı yerleri öylesine korkunçlaştırmış olmak da batıya özgü cesaretin bir belirtisidir. kaldırmış kişinin evreninde ölüm adaletsizliği aşka getirir. Son haksızlıktır. Başkaları da uzlaşmadan ölümsüzü seçmiş ve bu dünyanın aldatıcılığını ortaya koymuşlardır. Mezarlıkları bir çiçek ve kuş bolluğu ortasında gülümser. Bu fatihe uygun gelir ve ona tepdeye şeyin açık görüntüsünü verir. O tersine Kara Demir'in ya da Atsızlar çukurunun ortamını seçmiştir. Bazı bazı ölümsüzden yana insanlar arasında en iyileri ölümleri konusunda böyle bir görüntüyle yaşayabilen bu varlıklar karşısında saygı ve acıma dolu bir ürpertiye kapıldıklarını duyarlar. Ama yine de bu varlıklar güçlerini ve doğrulamalarını bundan çıkarırlar. Yazgımız karşımızdadır. Biz onu kışkırtırız. Gururdan çok sınırlı durumumuzun bilinciyle. Biz de bazı bazı acırız kendi kendimize. Bize kabul edilebilir görünen biricik acıma budur. Belki de pek anlayamayacağınız, pek de erkekçe bulmayacağınız bir duygu. Yine de bunu duyanlarımız en gözü peklerimizdir. Ama biz uyanık olanlara erkekleriz ve bizi açık görüşlülükten uzaklaştıran bir gücü istemeyiz. Bir kez daha söyleyeyim. Birer ahlak önermiyor bu imgeler. Birer yargı getirmiyorlar. Birer çizgi bunlar. Bir yaşamay ordamını gösteriyorlar yalnız, Aşık, oyuncu ya da serüvenci oyumsuzu oynarlar. Ama isterse, Arık kişide, memurda, da oynayabilir pekala. Bilmek ve hiçbir şeyi maskelememek yeter. İtalyan müzelerinde küçük resimli perdelere rastlanır. Papaz daracını saklamak için mahkumların gözleri önünde tutarmış bunları. Her biçimiyle sıçrama, saçırma, tanrısala ya da ölümsüze atılma, günlük şeylerin ya da düşüncenin aldatıcı görüntülerine kapılma. Bütün bu perdeler uyumsuzu gizler ama perdesiz kişiler de vardır. Ben onlardan söz etmek istiyorum. En aşırı örnekleri seçtim. Bu noktada uyumsuz onlara büyük bir güç verir. Bu prensiplerin ülkesiz oldukları doğrudur. Ama ötekiler karşısında bütün krallıkların aldatıcı olduğunu bilmek gibi bir üstünlükleri vardır. Bilirler. İşte bütün büyüklükleri, onlardan söz ederken gizli dertten ya da umut kırıklığından söz açmaya kalkmak da boşuna. Umutan yoksun olmak, umut kesmek değildir. Yeryüzünün alevleri, göksel kokulardan hiç de aşağı kalmaz. Ne ben, ne başkası, burada onları yargılayanlarız. Daha iyi olmaya çalışmazlar, tutarlı olmaya çalışırlar. Bilge sözcüğü elinde olmayan şeyler konusunda kuramlara dalmadan elindekiyle yaşayan insana uygulanırsa bunlar da birer bilgedir. Onlardan biri Fatih ama düşünce alanında Fatih, Don Juan ama bilginin Don Juan'ı, oyuncu ama zekanın oyuncusu, bunu herhangi bir kimseden daha iyi bilir. Sevimli koyun uysallığını en yüksek derecesine kadar sürdürmekle yeryüzünde de gökte de hiçbir ayrıcalık kazanılmaz. En iyi koşulda boynuzları olan fazla hiçbir şeyi olmayan sevimli bir koyuncuk olmaktan da geri kalınmaz. Kuruntudan ölünmediği ve yargıç tutumlarıyla skandala yol açılmadığı kabul edilse bile. Ne olursa olsun uyumsuz uslamaya daha sıcak yüzler vermek gerekiyordu. İmge gücümüzle başka birçoklarını, zamanı ve sürgüne perçinlenmişleri, gelecekten ve zayıflıktan yoksun bir dünyaya uygun biçimde yaşamasını bilenleri de ekleyebiliriz. Bu uyumsuz ve tanrısız dünya o zaman açık düşünen ve artık umut etmeyen insanlarla dolar. Ama ben daha kişilerin en uyumsuzundan, yaratıcıdan söz etmedim. Uyumsuz Yaratım Felsefe ve Roman Uyumsuzun kısıntılı havasında sürdürülen bütün bu yaşamlar, gücünden canlılık aldıkları, derin ve sürekli bir düşünce olmasa ayakta duramazlardı. Burada bu ancak eşsiz bir bağlılık duygusu olabilir. Savaşların en saçmaları ortasında görevlerini yerine getiren bilinçli insanlar gördük. Çelişkiye düştüklerine inanmıyorlardı. Hiçbir şeyi gizlememek söz konusuydu da ondan. Dünyanın uyumsuzluğunu sürdürmekte metafizik bir mutluluk vardır. Fetih ya da oyun, sayılmaz aşk, uyumsuz başkaldırma, kişinin daha baştan yenik düştüğü bir savaş alanında onuruna sunduğu saygılar bunlar. Yalnızca savaş kuralına bağlı kalmak söz konusudur bu düşünce bir varlığı beslemeye yetebilir koca uygarlıkları ayakta tuttu tutuyor savaş yatsınmaz ondan ölmek ya da onunla yaşamak gerek uyumsuz içinde böyle onunla soluk almak söz konusunu söz konusu derslerini anlamak bedenlerini yeniden bulmak söz konusu bu bakımdan başlıca uyumsuz sevinç yaratımdır Sanat ve yalnız sanat der Nietzsche. Gerçeğin elinden ölmemizi önleyecek bir şey varsa o da sanat. Burada betimlemeye, birçok yönlerini sezdirmeye çalıştığım deneyde bir başkasının bundan öldüğü yerde bir acı vereceği kuşku götürmez. Çocukça unutuşu aramak, doygunluğa yönelmek yankısız kalan şeylerdir şimdi. Ama insanı dünya karşısında ayakta tutan sürekli gerilim, her şeyi bağrına basmaya iten düzenli taşkınlık, içimizde başka bir ateş bırakır. O zaman bu evrende yapıt, bilincini ayakta tutmak, onun serüvenlerini görüp göstermek için tek şansımızdır. Yaratmak, iki kez yaşamaktır. pras'ın bocalamalı ve sıkıntılı aramasının o pek özenli çiçek ve sıkıntı koleksiyonunun başka hiçbir anlamı yoktur. Öte yandan oyuncunun, Fatih'in ve bütün uyumsuz insanların yaşamlarının bütün günlerinde geliştikleri sürekli ve değer biçilmez yaratımdan daha ilerilere de götürmez. Hepsi de kendi gerçekleri olan gerçeği oynamaya, yinelemeye, yeniden yaratmaya çalışır. Hepimiz eninde sonunda gerçeklerimizin görünüşüne bürünürüz. Ölümsüze sırt çevirmiş bir insan için bütün yaşam uyumsuzun maskesi altında ölçüsüz bir oyundan başka bir şey değildir. Yaratım büyük oyundur. Bu insanlar ilkin bilirler. Sonra bütün çabaları, yanaştıkları yarınsız adayı dolaşmaya, Böğütmeye, zenginleştirmeye yönelir. Ama ilkin bilmek gerekir. Çünkü uyumsuzun bulunuşu, Gelecekteki tutkuların oluşup geçerlik kazandıkları bir duruş evresiyle birleşir. Dinsiz insanların da Olivers dağları vardır. Onların da üzerinde de uyumamak gerekir. Uyumsuz insan için açıklamak ve çözmek değil, Duymak ve betimlemek söz konusudur artık. Her şey açık görüşlü ilgisizlikle başlar. Betimlemek, işte uyumsuz bir düşüncenin son tutkusu budur. Bilimin kendisi de aykırılıklarının sonuna gelince önermeleri bırakır, olayların hep elde bir durumda kalan görünümünü seyredip çizmek üzere durur. Yürek de böylece dünyanın yüzleri önünde bizi coşturan bu coşkunluğun bize onun derinliğinden değil, çeşitliliğinden geldiğini öğrenir. Açıklama boştur ama duyu kalır. Onunla birlikte incelik bakımından tükenmez bir evrenin sonu gelmez çağrıları da kalır. Burada sanat yapıtının yeri anlaşılıyor. Sanat yapıtı bir deneyin ölümünü, aynı zamanda da çoğalımını belirtir. Çevrenin daha önce belirlediği yönelimlerin, bedenin, tapınakların alındığındaki tükenmez imgenin, biçimlerin ya da renklerin, sayının ya da üzüntünün tek düze ve tutkulu bir yinelemesi gibidir. Öyleyse yaratıcının görkemli ve çocuksu evreninde bu denemenin başlıca yönelimlerini yeniden bulmamız nedensiz değil. Bunu bir simge olarak görmek, sanat yapıtının en sonunda uyumsuza bir sığınak gibi görülebileceğini sanmak doğru olmaz. Aslında uyumsuz bir oluştur ve yalnız betimlenmesi söz konusudur. Düşüncenin derdine bir çıkış yolu sağlamaz. Tersine bu derdi bir insanın bütün düşüncesine yansıtan belirtilerden biridir. Ama... İlk olarak dinsel varlığı kendi içinden çıkarır ve başkasının karşısına koyar. Orada silinsin diye değil, ona herkesin gittiği çıkışsız yolu sarsılmaz bir parmakla göstermek için. Uyumsuz uslama evresinde yaratım, ilgisizlik ve buluşun ardından gelir uyumsuz tutkuların ileri atıldıkları uslamanın durduğu noktayı belirtir. Böylece yaratımın bu denemedeki yeri doğrulanmış olmaktadır. Sanat yapıtında uyumsuza bağlanmış düşüncenin bütün çelişkilerini yeniden bulmamız için yaratıcıda da, düşünürde de aynı olan kimi yönelimleri gün ışığına çıkarmak yetecektir. Gerçekten de bu kafaları akraba yapan, birbirlerinin aynı sonuçlarından çok, hepsinde aynı olan çelişkiler. Düşünce ve yaratım için de böyle. İnsanı bu tutumlara yönelten şeyin aynı sıkıntı olduğunu söylemek bile fazla olur. Başlangıçta aynı noktada birleşmeleri bundandır. Ama uyumsuzdan yola çıkan bütün düşünceler içinde pek azının burada ayakta kaldıklarını gördüm. Yalnız uyumsuzun malı olanı da onların uzaklaşmaları ya da sadakatsizlikleriyle daha iyi ölçtü. Buna koşut olarak şunu sormalıyım kendime. Uyumsuz bir yapıt olabilir mi? Sanatla felsefe arasındaki eski karşıtlığın saymacalığı üzerinde fazla durmak yersiz. Fazla kesin bir anlama çekmek istemek yanlıştır kuşkusuz. Yalnız bu iki daldan her birinin kendi özel iklimi bulunduğunu söylemek istersek doğru olur. Ama ayrıntılara girmediğimiz sürece doğru olur. Kabul edilebilecek biricik kanıt, öğretisinin içine kapanmış felsefeci ile yapıtının karşısında yer almış sanatçı arasında gösterilen çelişkideydi. Ama bu, burada bizim ikinci derecede saydığımız belirli bir sanat ve felsefe biçimi için geçerliydi. Yaratıcısından kopmuş bir sanat düşüncesi, yalnızca gününü doldurmuş bir anlayış değildir. Yanlıştır da. Filozofun sanatçıya karşıtlığını göstermek için hiçbir filozofun hiçbir zaman ortaya birden fazla öğreti çıkarmadığını söylerler. Ama bu, hiçbir sanatçının hiçbir zaman değişik yüzler altında birden fazla şey anlatmadığı ölçüde doğrudur. Sanatın anlık kusursuzluğunu, yenileşme zorunluluğunu ancak ön yargı doğrulayabilir. Çünkü sanat yapıda da bir çelişkidir. Ve büyük yaratıcıların neden ne denli tek düze olabileceklerini herkes bilir. Tıpkı düşünür gibi sanatçı da yolunu seçer ve yapıtında oluşur. Bu geçişme estetik sorunlarının en önemlisini çıkarır karşımıza. Üstelik düşüncenin amaç birliğine inanan bir kimse için, yöntemlere ve nesnelere göre yapılan bu ayrımdan daha boş bir şey yoktur. İnsanın anlamak ve sevmek için seçtiği dallar arasında sınırlar yoktur. İç içe girer, aynı bunalımda birbirlerine karışırlar. Başlangıçta bunu söylemek zorunludur. Uyumsuz bir yapıt doğabilmesi için düşüncenin en açık, en uyanık biçimiyle ona karışmış olması gerekir. Ama aynı zamanda da orada hiç belirmemesi, belirirse düzenleyici zeka olarak belirmesi gerekir. Bu aykırılık uyumsuza göre açıklanır. Sanat yapıtı zekanın somutu uslamaktan vazgeçmesinden doğar. Edsel'in yeng yengisini belirtir. Uyanık düşüncedir onu kışkırtan ama bu edimde kendinden vazgeçer. Betimlenen şeye geçerli olmadığını bildiği, daha derin bir anlam eklemek gibi bir eğilime boyun eğmeyecektir. Sanat yapıtı zekanın bir dramını kişileştirir ama bunun kanıtını ancak dolaylı olarak sunar. Uyumsuz yapıt... Bu sınırların bilincine varmış bir sanatçı ve somutun kendi kendinden fazla hiçbir anlam taşımayacağı bir sanat ister. Bir yaşamın amacı, anlamı ve avuntusu olabilir. Yaratmak ya da yaratmamak. Hiçbir şeyi değiştirmez bu. Uyumsuz yaratıcı yapıtına bağlanmaz. Ondan vazgeçebilir. Bazı bazı vazgeçtiği de olur. Bir habişistan yeter. Bunu aynı zamanda bir estetik kuralı olarak da görebiliriz. Gerçek sanat yapıtı her zaman insansal ölçüdedir. Her şeyden önce daha az söyleyendir. Bir sanatçının toplu deneyi ile onu yansıtan yapıt arasında Wilhelm, Wilhelm Meister ile Goethe'nin olgunluğu arasında belirli bir ilişki vardır. Yapıt bir açıklama yazınının süslü kağıdına bütün deneyi geçirdiğini ileri sürdü mü bu ilişki kötüdür. Yapıt yalnızca deneyden yontulmuş bir parça, iç parıltının sınırlanmadan özetlendiği bir elmas yüzeyi olduğu zaman iyidir bu ilişki. Birinci durumda fazlalık vardır, ölümsüzlük savı vardır. İkincisinde zenginliği sezilen bütün bir deneyin söylenmeden anlatılışı dolayısıyla yapıt verimlilik kazanır. Uyumsuz sanatçı için sorun yapabilmeyi aşan bir yaşayabilme kazanmaktır. Sözün kısası, burada yaşamanın düşünmek olduğu kadar da duymak olduğu anlaşıldığına göre, bu iklimde büyük sanatçı bir büyük yaşayıcıdır. Yapıt bir düşünce dramını cisimlendirir. Uyumsuz yapıt, düşüncenin üstün etkilerinden vazgeçişini, artık yalnız görünüşleri işleyen ve akılsal dayanı olmayanı imgelerle örten bir, zeka olmaya boyun eğişini gösterir. Dünya açık olsaydı sanat olmazdı. Gözler, kamaş, gözler kamaştırıcı alçak içinde yalnız betimlemenin egemen olduğu biçim ya da renk sanatlarından söz etmiyorum burada. Anlatım düşüncenin bittiği yerde başlar. Tapınakları ve müzeleri dolduran o boş gözlü delikanlıların felsefeleri devinimlere konulmuştur. Uyumsuz bir insan için bütün kitaplıklardan daha öğreticidir. Başka bir bakımdan müzik için de böyledir. Öğreticilikten yoksun bir sanat varsa o da müziktir. Matematiğe o kadar yakındır ki nedensizliğini ondan almadığını ileri sürmek zordur. Tinsel varlığın belirli ve ölçülü yasalara göre kendi kendisiyle oynadığı bu oyun sesli bir uzamda geçer. Bu uzam bizim uzamımızdadır ama onun ötesinde titreşimler insan dışı bir evrende birbirlerini bulurlar. Bundan daha arı yoktur. Bu örnekler fazlasıyla basit. Uyumsuz insan bu düzenleri ve bu biçimleri kendi malı sayar. Ama burada açıklama eğiliminin en büyük eğilim olarak kaldığı, düşün kendi kendini sunduğu, sonucun neredeyse kesin, kaçınılmaz olduğu bir yapıttan söz etmek isterdim. Roman yaratımını söylemek istiyorum. Uyumsuz romanda tutunabilir mi, tutunamaz mı, bunu araştıracağım. Düşünmek, bir dünya yaratmak istemektir her şeyden önce. Ya da kendi dünyasını sınırlandırmak. Bu da aynı kapıya çıkar. Özlemine göre bir uzlaşma alanı, akılsal dayanaklarla sarılı ya da dayanılmaz kopuşu çözümlemeyi sağlayacak örneklemelerle aydınlanmış bir evren bulmak üzere, insanı deneyinden ayıran temel uymazlıktan yola çıkmaktır. Bir filozof Kant bile olsa yaratıcıdır. Kişileri, simgeleri ve gizli eylemi vardır. Sonuçlanmaları vardır. Buna karşılık görünüşler ne olursa olsun, romanın şiiri ve denemeyi geride bırakması, sanatın daha geniş biçimde akılsallaştırılmasını gösterir. Yanlış anlaşılmasın, her şeyden önce en büyükleri söz konusu. Bir türün verimliliği ve büyüklüğü çoğu zaman o tür içinde yazılmış süprüntülerle ölçülür. Kötü romanların sayısı en iyilerin büyüklüğünü unutturmamalı. En iyileri evrenlerini kendileriyle birlikte taşırlar. Romanın kendi mantığı, kendi uslamaları, kendi sezgisi, kendi konutları vardır. Aydınlık istemleri de vardır. Yukarıda sözüne ettiğim alışılmış karşıtlık bu özel durumda daha az geçerlidir. Felsefeyi yaratıcısından ayırmanın kolay olduğu çağlarda geçerliydi. Bugün düşünce evrensele varmak tavında değil artık. En iyi tarihi de pişmanlıklarının tarihi olurdu. Bugün biliyoruz ki öğreti geçerli olduğu zaman kurucusundan ayrılmaz. Bir yanıyla Etik bile uzun ve güçlü bir iç dökmeden başka bir şey değildir. Soyut düşünce en sonunda etten desteğine kavuşur. Aynı biçimde bedenin ve tutkuların romansal oyunları da bir dünya görüşünün istemlerini biraz daha fazla uydurulmakta, öyküler anlatmıyor artık yazar. Evrenini anlatıyor. Büyük romancılar filozof romancılardır. Yani savlı yazarların karşıtıdırlar. Balzac, Sand, Melville, Stendhal, Dostoyevski, Proust, Malraux, Kafka bunlardan birkaçıdır. Ama uslamalarla değil de daha çok imgelerle yazmayı seçmeleri hepsinde bulunan bir düşünceyi ortaya çıkarır. Her türlü açıklama ilkesinin yararsızlığına, duyulur görünüşün öğretici bildirisine inanmışlardır. Yapıtı hem bir son hem de bir başlangıç olarak görürler. Çoğu zaman söylenmemiş bir felsefenin sonuçlanması, açıklanması ve taşlanmasıdır yapıt. Ama ancak bu felsefenin söylenmeden neden belirtilmiş yanlarıyla tamdır. Kısacası eski bir konunun şu değişik biçimini, Azıcık bir düşüncenin yaşamdan uzaklaştırdığı ama çoğunun oraya getirdiği yönelimi haklı çıkarır. Gerçeği yüceltmeye gücü yetmeyen düşünce onu yatsım yatsımakta karar kılar. Sol konusu edilen roman aynı zamanda hem görece hem de tüketime olan aşkın bilgisine son derece benzeyen bilginin aracıdır. Romansal yaratımda aşkın ilk hayranlığı ve verimli oluşumu vardır. Hiç değilse başlangıçta gördüğüm etkileyici yanları bunlar. Ama sonradan intiharlarını seyredebildiğim şu alçalmış düşünce prenslerinde de görüyorum bunları. Beni ilgilendiren şey onları kuruntunun ortak yoluna yönelten gücü tanım, tanıyıp betimlemek. Öyleyse burada da aynı yöntemi kullanacağım. Onu daha önce kullanmış olmak, uslamamı kısaltmamı, onu fazla gecikmeden kesin bir örnek üzerinde özetlememi sağlayacak. Dayanığı olmadan yaşamayı kabullenince, dayanığı olmadan çalışmaya ve yaratmaya da razı olunabilir mi? Bu özgürlüklere hangi yol götürür insanı? Bunu bilmek istiyorum. Evrenimi düstel görüntülerden kurtarmak, onu yalnız varlığım, varlığım yatsıyamadığım etin gerçekleriyle doldurmak istiyorum. Uyumsuz yapıt yaratabilir bir başka tutum seçmektense yaratıcı tutumu seçebilirim. Ama bir uyumsuz tutum olduğu gibi kalmak için nedensizliğinin bilincinde kalmalıdır. Ama bir uyumsuz tutum olduğu gibi kalmak için nedensizliğinin bilincinde kalmalıdır. Yapıt için de böyle. Burada uyumsuzun buyruklarına saygı gösterilmiyorsa uyumsuz kopmayı ve baş kaldırmayı örneklendirmiyorsa, Kuruntular uğrunda kurban vermeden omulu uyandırıyorsa artık nedensiz değil demektir. Ama ondan kopamam. Yaşamım onda bir anlam bulabilir. Bu önemsiz bir şey. Oyumsuz bir insan ömrünün görkemliğini, görkemliliğini ve yararsızlığını tüketen şu kopma ve tutku işlemi değildir artık. Açıklama eğiliminin en güçlü eğilim olduğu yaratımda bu eğilim aşılabilir mi o zaman? Gerçek dünya bilincinin en güçlü olduğu dürsel dünyada sonuca bağlama isteği uğrunda kurban vermeden uyumsuza bağlı kalabilir mi? Son bir çabayla göz önüne alınacak bir sürü son. Ne anlama geldikleri daha önce anlaşılmıştı. Son bir yanılsama uğruna, ilk ve güç öğretisinden el çekmekten korkan bir bilincin son kaygıları bunlar. Uyumsuzun bilincine ermiş insanın benimseyebileceği tutumlardan biri olarak görülen yaratım için geçerli olan şey, önüne serilen bütün yaşama biçimleri için de geçerlidir. Fatih ya da Oyuncu Yaratıcı ya da Don Juan, yaşama çabalarının bu çabanın anlamsız niteliğinin bilincine varılmadan işleyip işlemeyeceğini unut unutabilirler. Pek çabuk alışır insan. Kişi mutlu yaşamak için para kazanmak ister. Sonra bir yaşamın bütün çabası ve en iyi yanı bu paranın kazanılmasında toplanır. Mutluluk unutulmuş, araçta amaç sayılmıştır. Aynı biçimde Fatih'in bütün çabası da önceleri daha büyük bir yaşama doğru bir yoldan başka bir şey olmayan hırsa doğru akacaktır. Don anda yazgısına boyun eğecek, büyüklüğü ancak başkaldırmasıyla geçerli olan bu yaşamla yetinecektir. Biri için bilinç, öteki için başkaldırma. Her iki durumda da uyumsuz yetirilmiştir. İnsan yüreğinde öyle yılmaz umutlar vardır ki… En yoksun insanlar bile sonunda yanılsamaya boyun eğerler. Bazı bazı esenlik gereksiniminin zorla benimsettirdiği bu doğrulama varlıkçı razı oluşun kan kardeşidir. Böylece ışıktan tanrılar ve çamurdan putlar vardır ama bizim bulmak istediğimiz insan yüzlerine götüren yoldur. kadar uyumsuz gereksinim üzerinde en iyi bilgiyi onun başarısızlıkları verdi bize. Aynı biçimde aydınlanmak için roman yaratımının da tıpkı bazı felsefelerdeki bulanıklığı sunabileceğini görmek yetecektir. Öyleyse düşüncemi açıklamak için uyumsuzluk bilinci... Öyleyse düşüncemi açıklamak için uyumsuzluk bilincini belirten ne varsa hepsini bir araya getiren yola çıkışı aydınlık, iklimi açık olan bir yapıt seçebilirim. Sonuçları bize bilgi verecektir. Burada uyumsuza saygı gösterilmemişse imge oyununun hangi dolambaçlı yoldan sokulduğunu bileceğiz. O zaman kesin bir örnek, bir yönelim, yaratıcının bir sadıklığı yetecektir. Bundan önce daha geniş bir biçimde yapılan bir çözümlemeye eş bir çözümleme söz konusudur. Dostoyevski'nin gözde bir yönelimini inceleyeceğim. Aynı biçimde başka yapıtları da inceleyebilirdim. Ama bu yapıtla söz konusu edilen varlıklı düşüncelerde olduğu gibi sorun doğrudan doğruya büyüklük ve coşkunluk yönünden ele alınmıştır. Bu koşutluk amacın bakımından yararlı. Kirillov Dostoyevski'nin bütün kahramanları yaşamın anlamını inceleyip kavramaya çalışırlar. Yenilikleri hurdadır, gülünç olmaktan korkmazlar. Yeni duyarlığı klasik duyarlılıktan ayıran şey, Beriki'nin ahlaksal, ötekinin ise metafizik sorunlarla beslenmesidir. Dostoyevski'nin romanlarında sorun öyle bir şiddetle ortaya atılmıştır ki, ancak aşırı çözümler getirebilir. Varoluş asılsızdır ya da ölümsüzdür. Dostoyevski bu incelemeyle yetinseydi filozof olurdu. Ama düşüncenin bu oyunlarının bir insan yaşamında doğurabileceği sonuçları inceler. Sanatçılığı da buradadır. Bu sonuçlar arasında sonuncusu bir yazarın günlüğünde kendisinin mantıksal intihar diye adlandırdığı şey çeker onu. Gerçekten de Aralık 1876 tarihli bölümünde mantıksal intihar uslamasını tasarlar. Ölümsüzlüğe inanmayan bir kimse için insan yaşamının tümden uyumsuz olduğuna inanmış olduğundan umutsuz kişi şu sonuçlara varır. Mutluluk konusundaki sorularıma karşılık olarak bilincimin aracılığıyla, ancak büyük bütünde, uyum içinde mutlu olabileceğim, anlayamadığım, hiçbir zamanda anlayacak duruma gelmeyeceğim bildirildiğine göre bu açık. Sonra bu durumda aynı zamanda hem davacı, hem dinleyici, hem sanık, hem yargıç rolünü yüklendiğime göre doğanın bu güldürüsünü görmek, tümden saçma bulduğuma göre, kendim de bu oyunu oynamaya, boyun eğmeyi, alçaltıcı saydığıma göre, tartışma götürmez davacı ve dinleyici, yargıç ve sanık niteliğimle, beni böylesine düşüncesiz bir umursamazlıkla acı çekmek üzere dünyaya getiren bu doğayı suçluyorum. Kendimle birlikte yok olmaya mahkum ediyorum. Bu tutumda biraz da mizah, biraz mizah da var. Bu insan kendini öldürür. Çünkü metafizik düzlemde incinmiştir. Belirli bir anlamda öcünü alır. Bu onun tutsak edilemeyeceğini tanıtlama biçimidir. Bu arada aynı konunun en hayranlık verici genişlikle Kirillov'da cinlerin yine mantıksal intihar yanlısı kahramanında kişileştiği bilinir. Mühendis Kirilov, bir, yer, bir yerde canına kıymak istediğini, çünkü düşüncesinin bu olduğunu bildirir. Sözcüğünü, sözcüğü gerçek anlamında anlamak gerektiği iyice anlaşılıyor. O, bir görüş, bir düşünce için hazırlanır ölüme. Üstün intihar denir buna. Kirilov'un maskesinin ağır ağır aydınlandığı sahneler boyunca kendisine yön veren ölüm düşüncesi gösterilir bize. Gerçekten de mühendis günlüğün uslamalarını baştan ele alır. Tanrı'nın gerekli olduğunu, var olması gerektiğini sezer. Ama var olmadığını ve var olamayacağını bilir. Bunun kendimizi öldürmemiz için yeterli bir neden olduğunu Yeterli bir neden olduğunu nasıl anlamıyorsun diye haykırır. Bu tutum onda uyumsuz sonuçların bazılarına da yol açar. İntiharının küçümsendiği bir dava yararına kullanılmasını ilgisizlikle kabul eder. Bu gece bunun benim için hiçbir şeyi değiştirmediği kararına vardım. En sonunda edimini baş kaldırma ve özgürlükle karışık bir duygu içinde hazırlar. Boyun eğmezliğimi, yeni ve korkunç özgürlüğümü kesinlenmek için öldüreceğim kendimi. Öç değil. Baş kaldırma söz konusudur artık. Öyleyse Kirilov uyumsuz bir kişidir. Ama kendisini öldürmesi gibi temel ve sınırlamayla. Bu çelişkiyi kendisi açıklar. Hem de öyle açıklar ki, aynı zamanda uyumsuz gizli de bütün duruluğuyla ortaya çıkarır. Gerçekten de olağanüstü bir hırs ekler ölümcül mantığına. Bir tanrı olmak için kendini öldürmek ister. Kutlama klasik bir açıklıktadır. Tanrı yoksa Kirilov Tanrıdır. Tanrı yoksa Kirilov kendini öldürmelidir. Öyleyse Kirilov Tanrı olmak için kendini öldürmelidir. Bu mantık uyumsuzdur. Ama gereken de budur. Bu arada ilginç olan, yeryüzüne indirilmiş bu tanrılığa bir anlam vermektir. Şu öncülü aydınlatmak demektir bu. Tanrı yoksa ben Tanrıyım. Ama bu da oldukça karanlık kalmaktadır. İlkin bu çılgın sabı ortaya atan adamın pekala bu dünyadan olduğunu belirtmek gerekir. Sağlığını sürdürmek için her sabah jimnastiğini yapar. Karısına kavuşan Katov'un sevinciyle duygulanır. Ölümünden sonra bulunacak bir kağıt üzerine onlara dilini çıkaran bir yüz resmi çizmek ister. Tutuksu, öfkeli, tutkulu, yöntemli ve duyguludur. Üstün insanın yalnız mantığı ve değişmez düşüncesi vardır onda. İnsanınsa bütün sicili. Ama sakin sakin tanrılığından söz eden de odur. Deli değildir ya da o zaman dostayız ki delidir. Öyleyse onu çırpındıran şey bir kendini beğenmişin yanılsaması olamaz. Ve bu kez sözcükleri gerçek anlamlarında anlamak gülünç olabilir. Kirilov da daha iyi anlamımıza yardım eder. Stravrogin'in bir soru söz üzerine bir tanrı insandan söz etmediğini açıkça belirtir. Bunun İsa'dan ayrılmak kaygısından geldiği düşünülebilirdi. Ama gerçekte onu da kendine bağlamak söz konusudur. Gerçekten de Kirilov bir an ölen İsa'nın kendini cennette bulmadığını tasarlar. Doğanın yasaları İsa'yı yalanının ortasında yaşattılar ve yalan için öldürttüler der mühendis. İsa yalnız bu anlamda bütün insan dramını kişileştirir. En uyumsuz insan durumunu gerçekleştirmiş olduğu için kusursuz insandır. Tanrı insan değildir, insan tanrıdır. Her birimiz onun gibi çarmıha gerilebilir, aldatılabiliriz. Bir dereceye kadar da öyleyiz. Öyleyse söz konusu olan tanrılık tüm tümüyle dünyasaldır. Üç yıl boyunca tanrılığımın niteliğini aradım ve buldum der Kirilov. Tanrılığımın niteliği bağımsızlıktır. Şimdi Kirilov'un öncülünün tanrı yoksa ben tanrıyım sözünün anlamı fark ediliyor. Tanrı olmak bu yeryüzünde özgür olmaktır yalnızca. Ölümsüz bir varlığa hizmet etmemektir. Her şeyden önce de bütün sonuçları bu acılı bağımsızlıktan çıkarmaktır kuşkusuz. Tanrı varsa her şey ona bağlıdır ve istemine karşı hiçbir şey gelmez elimizden. Yoksa her şey bize bağlıdır. Nietzsche için olduğu gibi Kirilov için de Tanrı'yı öldürmek, kendisi de Tanrı olmaktır. Kutsal kitabın söz ettiği ölümsüz yaşamı bu yeryüzünde gerçekleştirmektir. Ama bu metafizik cinayet insanın tamamlanmasına yetiyorsa, ne diye intiharı da eklemeli buna? Neden kendini öldürmeli insan? Neden özgürlüğü fethettikten sonra bu dünyayı bırakmalı? Çelişkili bir şey bu. Kirilov iyi bilir bunu. Şöyle ekler. Bunu duyuyorsan bir çarsın ve kendini öldürmek şöyle dursun, şanın doruğunda yaşayacaksın. Ama insanlar bunu bilmezler, bunu duymazlar. Prometheus'un zamanında olduğu gibi. Kör umutlar beslerler içlerinde. Kendilerine yol gösterilsin isterler. Kalıplaşmış öğütlerden vazgeçemezler. Öyleyse Kirilov insanlık aşkıyla öldürmelidir kendini. İlk kendisi büyük ve çetin bir yol göstermelidir kardeşlerine. Eğitici bir intihardır bu. Kirilov böylece kurban eder kendini. Ama çarmıha gerilmiş de olsa aldanmayacaktır. İnsan tanrı olarak kalır. Geleceksiz bir ölüme inanmış, İncil'in hüznü içine işlemiştir. Ben dertliyim, çünkü özgürlüğümü kesinlemek zorundayım der. Ama kendisi ölünce, insanlar en sonunda aydınlanınca bu yeryüzü çarlarla dolacak, İnsanın şanı ile aydınlanacaktır. Kerilov'un tabancasının sesi son devrimin göstergesi olacaktır. Böylece onu ölüme götüren şey umutsuzluk değil, benzerlerine olan aşkıdır. Anlatılmaz bir tinsel serüveni kan içinde sona erdirmeden önce Kerilov insanların acısı kadar eski bir söz söyler. Her şey iyidir. Öyleyse Dostoyevski'de intihar yönelimi uyumsuz bir yönelimdir. Yalnız daha ötelere gitmeden önce yeni uyumsuz yönelimler getiren başka kişilerde de Kirilov'un belirdiğini söyleyelim. Stravrugin ile Ivan Karamazov günlük yaşamda uyumsuz gerçeklerin uygulamasını yaparlar. Kirilov'un ölümüyle kurtardıkları onlardır. Birer çar olmaya çalışırlar. Stravrugin alaycı bir yaşam sürer. Bu yaşamın ne olduğu yeterince bilinir. Çevresindekinin uyandırır. Yine de bu kişinin anahtar sözcüğü veda mektubunda bulunur. Hiçbir şeyden nefret edemedim. İlgisizlik içinde çardır. Ivan da düşüncenin büyük güçlerini bırakmaya yanaşmamakla çardır. Kardeşi gibi yaşadıkları yaşam yoluyla inanmak için alçalmak gerektiğini tanıtlayanlara bu durumun insana yakışmadığı karşılığı verilebilirdi. Onun anahtar sözcüğü, her şeye izin vardır sözüdür. Bu sözde de kendisine uygun düşen bir keder ayrımı vardır. Tanrı katillerinin en ünlüsü Nietzsche gibi, onun da yolu çılgınlıkla biter. Ama bu göze alınacak bir tehlikedir. Ve bu acıklı sonlar karşısında uyumsuz düşüncenin temel davranışı, bu neyi tanıtlar diye sormaktır. Böylece günlük gibi romanlarda uyumsuz sorunu ortaya atarlar. Ölüme dek mantığı, coşkunluğu, korkunç özgürlüğü, çarların insanlaşmış yüceliğini kurarlar. Her şey iyidir, her şeye izin vardır, hiçbir şey nefreti hak etmemiştir. Uyumsuz yargılar bunlar. Ama bu ateşten ve buzdan varlıkları bize öylesine yakın gösteren bu yaratım ne şaşırtıcı bir yaratım. Yüreklerinde homurdanan tutkulu ilgisizlik dünyası hiç de öyle aykırı, hiç de öyle tüyler ürpertici gelmez bize. Orada günlük bulalımlarımızı buluruz. Uyumsuz dünyaya böylesine yakın, böylesine kıvrandırıcı etkiler vermesini de hiç kimse Dostoyevski kadar başaramamıştır kuşkusuz. ama vardı sonucu nedir? Anacağım iki sözü yazarı başka buluşlara götüren metafizik yıkılışı gösterecektir. Kimi eleştirmenler mantıklı intihar edenin uslamasına karşı çıkınca Dostoyevski günün sonraki bölümünde tutumunu uzun uzun anlatır ve şöyle bağlar. Ölümsüzlüğe inanç insanoğluna o olmayınca kendini öldürmek yolunu seçtirtecek kadar gerekli ise insanlığın doğal koşulu bu olduğu içindir. Bu böyle olduğuna göre, insan ruhunun ölümsüzlüğü hiç kuşkusuz gerçektir. Öte yandan, son romanının son sayfalarında, Tanrı ile o büyük savaşın sonunda çocuklar Alyosha'ya sorarlar. Karamazov, Den'in söylediği doğru mudur? Ölüler arasında dirilecek miyiz? Birbirimizi yeniden görecek miyiz? Ve Alyosha karşılık verir. Elbette, yeniden göreceğiz birbirimizi. Bütün olup bitenleri birbirimize sevinçle anlatacağız. Böylece Kirilov, Stravrogin ve Ivan yenilmiştir. Karamozovlar cinleri yanıtlar. Alyosha'nın durumu Prens Mishkin'inki gibi bulanık değildir. Miskin hastadır. Gülümsemelerle, ilgisizlikle belirlenen sürekli bir bugünde yaşar. Bu mutlu durumda sözünü ettiği sonsuz yaşam olabilir. Buna karşılık Alyosha açıkça birbirimizi yeniden bulacağız der. İntihar ve delilik söz konusu değildir artık. Ölümsüzlükten ve sevinçlerinden kuşkusu bulunmayan kişi için ne gereği vardır bunun? Kişi tanrılığını mutlulukla değişir bütün olup bitenleri birbirimize sevinçle anlatacağız. Böylece Kirelov'un tabancası Rusya'da bir yerde patlamış ama insanlar kör umutlarını korumayı sürdürmüşlerdir. İnsanlar bunu anlamamıştır. Öyleyse uyumsuz bir romancı değil bize seslenen, varlıkçı bir romancı. Burada da sıçrama duygulandırıcıdır kendisini esinleyen sanata büyüklüğünü verir. Kuşkularla yoğrulmuş, kararsız, ateşli, dokunaklı bir bağlanmadır. Karamozovlardan söz ederken Dostoyevski şöyle yazıyordu. Bu kitabın bütün bölümlerinde izlenecek olan başlıca sorun, bütün yaşamın boyunca bilinçli ya da bilinçsiz olarak acısını çektiğim sorunun ta kendisidir. Tanrının varlığı, bütün bir yaşamın acısını bir romanın sevinçli bir kesinliğine dönüştürdüğüne inanmak güçtür. Bir ru yorumcu haklı olarak belirtir bunu. Dostoyevski Ivan'la birliktir. Karamozovların olumlu bölümleri 3 aylık çaba istemiştir. Oysa Sövmeler diye adlandırdıklarını 3 haftada coşku içinde yazmıştır. Bir tek kahramanı yoktur ki Etinde bu dikeni taşımamış, onu kışkırtmamış ya da kimi zaman duyumda, kimi zaman ölümsüzlükte ona bir çıkış yolu aramamış olsun. Ne olursa olsun bu kuşku üzerinde duralım. İnsanı gün şığından daha çok saran bir yarı karanlıkta, kişinin umutlarıyla çarpışmasını gösteren bir yapıt işte. Son noktaya gelince, yaratıcı kişilerine karşı bir seçim yapar. Böylece bu çelişki işin içine bir ayrım katmamızı sağlar. Burada söz konusu olan bir uyumsuz yapıt değil, uyumsuz sorununu ortaya atan bir yapıttır. Dostoyevski'nin karşılığı alçalış, Stravrogin'in deyimiyle utançtır. Oysa uyumsuz bir yapıt karşılık sağlamaz. İşte bütün ayrılık burada. Son olarak iyice dikkat edelim. Bu yapıtta uyumsuzla çelişen Hristiyan niteliği değil, Gelecek yaşamı muştulamasıdır. İnsan hem Hristiyan hem de uyumsuz olabilir. Gelecek yaşama inanmayan Hristiyan örnekleri vardır. Sanat yapıtından söz açılmışken, uyumsuz çözümlemenin daha önceki sayfalarda sezinlendiğini sandığım bir yönü belirtilebilir. Kutsal kitabın uyumsuzluğunu ortaya atmaya götürür bu çözümleme. Ayrıca sıçramalar bakımından pek verimli olan şu görüşü, kanıların inanmazlığı önlemediği görüşünü aydınlatır. Bu yolları iyi bilen cinler yazarının ise sonunda pek farklı bir yola saptığı görülür. Gerçekten de yaratıcının kişilerini, Dostoyevski'nin Kirillov'a verdiği şaşırtıcı karşılık şöyle özetlenebilir. Varoluş yalancı ve ölümsüzdür.